İşte o kalbin mühürlenmesi durumu dikkat ederseniz amellerle ilgili oradan başlıyor. Yani kişi mükellefiyetlerini aksatıyor. Emirlere riayeti aksatıyor. Bununla birlikte günaha devam ediyor. Bu arttıkça bu hal ilerledikçe kişinin kalbi kararmaya başlıyor. İşlediği her bir günah dolayısıyla kalbinde bir siyah nokta oluşuyor. Onlar katlandıkça arttıkça Bir süre sonra kişinin kalbi mühürleniyor. İşte bu imanın kişi üzerindeki etkisinin azalmasıyla başlayan bir süreç. Bir süre sonra imanın bizzat kendisine aslına yönelen bir tehlike olarak görülmesi gereken bir durum.